Kelimeler tıkandı bozum dayanındaken Hiçbir şey diyemedim sen gözüme bakarken Koklamak istedim tam burnumun ucundayken Düşüncelerini engelledi Hasret çektim aylarca yıllarca seni bekledim Hep yanımda gibi Sıcak nefesin Uykularımı gözümden Silmişti hasretin Seni andım Uyuyamadı Kederliyim Canım yanıyor yanımda ne tükeniyor bak olun ömründen gün geçtikçe sevdası yüreğini parçalıyor her gece suçun sevmek mi söylesene? Dudağınından kelimeler dökülecek gibiydi bana bakarken birden gözleri dolu verdi. Ne meyhaneden getirim ne de senden dedi. Düşüncelerimi kitlede Özlemiştim sesini, kokusunu gözlerine Bana bakarken utanıp gülümsemesine Gel dedim gelmedi gözlerime kilitlendi Bir kere de laf anla dedi Belki de bu sözler benden sana tırak alır Rüyalarına girerim içine sızlatır Düğün arabasına binerken hatırlatır Rütkundukça sancı arttırır Hayat.